Sosyal medyada gezinirken bir influencerın tanıttığı bir ürünü görüp acaba bu işbirliği karşılığında ne aldı diye hiç düşündünüz mü? Herkes düşünmüştür herhalde. Değil mi? Bir çanta, bir otel konaklaması, belki son model bir telefon. Ama ya bu basit takas sandığımız şey aslında çok daha derin, yani emeğimizi ve hatta zihinsel bağımsızlığımızı hedef alan bir sistemin sadece görünen yüzüyse? İşte bugün tam da bu konuyu, bu sistemin kendisini konuşacağız. Evet, bugün elimizdeki kaynaklar bu influencer barter ekonomisi denilen şeyi masaya yatırıyor. Ama bu basit bir pazarlama analizi falan değil. Hiç değil. Bu dijital emeğin nasıl buharlaştırıldığını, hepimizin en değerli varlığı olan dikkatimizin nasıl bir mala dönüştüğünü ve perde arkasındaki asıl yönetmenlerin yani platformların rolünü inceleyen eleştirel bir çalışma. Aynen öyle. Amacımız bu ücretsiz sandığımız dünyanın bize gerçekte neye mal olduğunu anlamak. O zaman gelin bu yapıyı birlikte sökelim. Evet, bugün inceleyeceğimiz materyaller bu sistemi çok katmanlı bir sömürü mekanizması olarak ele alıyor. Ama ilginç olan şu, sadece influencer ve marka arasındaki o ilişkiye odaklanmıyor. Nereye odaklanıyor peki? Asıl merceğin altına. Bu devasa çarkı döndüren asıl yakıtı, yani halkı, yani sizi koyuyor. Sizin farkında olmadan harcadığınız o ücretsiz emeği. Yani hikayenin merkezinde aslında hepimiz varız. Tam olarak bu takas ekonomisinin ekonomik, toplumsal ve hatta psikolojik boyutlarını bu alanda kafa yoran önemli düşünürlerin merceğinden geçerek analiz edeceğiz. Harika. O zaman en temelden başlayalım şu barter meselesinden yani takas. Kulağa çok ilkel geliyor. Evet, binlerce yıllık bir yöntem. Ama taynaklanıklıkınca görüyoruz ki, bu dijital çağda markalar için emek maliyetlerini neredeyse sıfırlamanın inanılmaz modern bir yolu olmuş. Birine işi karşılığında para yerine ürün vermek, bu ilişkiyi nasıl bu kadar temelden değiştiriyor? Her şeyi değiştiriyor. Çünkü ortada standart ölçülebilir bir değer kalmıyor. Kaynaklar bu durumu, emeğin karşılığını, Piyasa değeri tamamen belirsiz bir ürün değerine indirgemek olarak tanımlıyor. Yani nasıl bir belirsizlik bu? Şöyle düşünelim, bir influencer 5 yıldızlı bir otelde 2 gecelik konaklama karşılığında bir dizi paylaşım yapıyor. Peki o konaklamanın gerçek piyasa değerini? Bilmiyoruz ki, otelin doluluk oranına göre, mevsime göre değişir. Kesinlikle. Daha da önemlisi, influencerın o paylaşımlarla yarattığı tanıtım değerinin karşılığı bu mu? İşte bu sorular havada kalıyor. Bu belirsizlik, kaynakların tabiriyle modern bir feodal düzeni andıran bir bağımlılık ilişkisi yaratıyor. Feodal düzen bu çok sert bir ifade. Ama durumu iyi özetliyor. Marka her zaman pazarlık gücüne sahip olan taraf... Influencer ise bir sonraki fırsatı kaçırmamak için daha zayıf koşulları kabul etmek zorunda kalan taraf oluyor. Ve bu durumun sadece parayla ölçülmeyen daha derin sonuçları da var sanırım. Yani influencer o konaklamayı aldığında aslında arka planda neleri kaybediyor? Aslında profesyonel bir çalışanın sahip olduğu neredeyse her şeyi kaybediyor. Burada kilit kavramlardan biri görünmez emek. Görünmez emek. Evet, o içeriği üretmek için harcanan saatler, ön hazırlık, kullanılan ekipmanların maliyeti, belki bir asistanın ücreti, sigorta. Bütün bu riskler ve masraflar tamamen influencer'ın üzerine kalıyor. Literatürde buna bir isim veriliyor muydu? Evet, yük kaydırma deniyor. Burden Shifting. Çok açıklayıcı bir serim. Marka tüm yükü kendi omuzlarından alıp tamamen influencer'ın sırtına bindiriyor. Yani bir restoran sahibinin garsonlarına maaş yerine... Bugünlük yemeğiniz benden olsun demesi gibi bir şey mi bu? Bu çok çarpıcı ve çok doğru bir benzetme. Aynen öyle. Ama o garsonun ödemesi gereken kira var, faturalar var. Üstelik bunun yasal sonuçları da devasa olmalı. Kesinlikle. İşin en kritik sonuçlarından biri bu. Ortada resmi bir nakit akışı olmadığı için bu emek vergilendirilemiyor. Emeklilik sistemine dahil edilemiyor. Sosyal güvenceye kavuşamıyor. Yani tamamen kayıt dışı bir alan. Evet bu durum kaynakların gölge iş gücü yani Shadow Workforce adını verdiği devasa bir ordu yaratıyor. Yaptıkları iş profesyonel bir hizmet olmaktan çıkıp hobi ya da bir fırsat kisvesi altında tamamen güvencesizleştiriliyor. İşte burası denklemin en şaşırtıcı kısmı olabilir. Sistemi anladık. Marka var, influencer var. Peki bu sistemin en büyük ama en sessiz ortağı kim? Kaynaklar şaşırtıcı bir cevap veriyor. Biziz. Yani halk. Bu nasıl olabilir? Evet bu nasıl oluyor? Biz sadece telefonu kaydırıp izlemiyor muyuz? Aynen sadece izleyiciyiz. İşte Christian Fuchs adında bir düşünür tam da bu noktada bunun koca bir kandırmaca düzeni olduğunu söylüyor. Kandırmaca düzeni mi? Evet Google ya da Instagram gibi platformların bize ücretsiz hizmet sundukları iddiası bir kandırmaca diyor. Çünkü siz bir kullanıcı olarak o platformda geçirdiğiniz her saniye, yaptığınız her beğeni, yazdığınız her yorumla aslında platform için durmadan değer üreten bir dijital işçisiniz. Vay canına dijital işçi. Sürekli veri üretiyorsunuz, etkileşim yaratarak platformun reklam verenler için cazibesini artırıyorsunuz. Sonuçta şirketin milyarlarca dolarlık piyasa değerini siz oluşturuyorsunuz ama bu ürettiğiniz devasa değerden tek kuruş payı almıyorsunuz. Aslında bu Dallas Smythe'nin 70'lerde televizyon için söylediği o meşhur izleyici metası kavramının bugüne uyarlanmış hali gibi. Tam olarak o. O zamanda ürün bizdik. Televizyon kanalları dikkatimizi reklam verenlere satıyordu. Şimdi de platformlar bizim dikkatimizi satıyor. Ama çok daha kişisel bir seviyede. Aradaki fark korkunç. Televizyon bizim hakkımızda çok az şey biliyordu. Şimdi ise platformlar algoritmalar sayesinde... İlgi alanlarımızı, korkularımızı, arzularımızı, siyasi görüşümüzü bizden daha iyi biliyor. Bu ürkütücü. Ve markalar o barter anlaşmasını yaptıklarında aslında influencer'ın yaratıcılığını değil... ...onun etrafında toplanan ve en ince ayrıntısına kadar paketlenmiş olan sizin dikkatinizi satın alıyor. Yani işin en acı tarafı bu. Marka influencer'a hediye bir çanta verirken aslında o çantanın parasıyla... Sizin dikkatinizi satın alıyor. Evet, siz hem bedava çalışıp platformu zengin ediyor, hem de üstüne kendi emeğinizle size satılan ürünün reklamını izliyorsunuz. Çift taraflı bir sömürü mekanizması bu. Tamam, markalar ve influencerlar bu oyuna oynuyor. Peki platformlar? Yani asıl oyun sahasının sahipleri neden bu duruma çanak tutuyor, hatta teşvik ediyor? Onların çıkarı ne? Burada da kaynaklar teknoloji eleştirmeni Cory Doktorov tarafından ortaya atılan çok aydınlatıcı bir kavrama dikkat çekiyor. Enshittification. Enshittification, Türkçesi ne olabilir bunun? Platform çürümesi mi? Platform çürümesi ya da daha kaba bir tabirle boklaşma süreci diyebiliriz. Doktorov'a göre bu süreç neredeyse tüm platformlarda üç aşamada işliyor. Nedir bu aşamalar? Birincisi, platformlar kullanıcıları sisteme çekmek için harikadır. Size arkadaşlarınızı buldurur, ilgi alanlarınızı gösterir, her şey bedava ve keyiflidir. Amaç sizi içeri almaktır. İkinci aşamada da içerik üreticileri bir işletmeleri memnun etmeye başlıyorlar değil mi? Gelin burada ürünlerinizi satın, takipçinize kolayca ulaşın diyerek. Aynen öyle, herkesi sisteme dahil edip onlara bağımlı hale getirdikten sonra, yani o kilitleme aşaması tamamlandığında... Üçüncü ve son aşama başlar. Çürüme. Çürüme. Platform artık tekel gücüne ulaştığı için ne kullanıcılara ne de içerik üreticilere iyi davranmak zorundadır. Artık tek amaç hissedarlar için karı maksimize etmektir. Bunu nasıl yapıyorlar peki? Kullanıcılara daha fazla reklam, daha az organik içerik gösterirler. İçerik üreticilerin ise takipçilerine doğal yollarla ulaşmasını engellerler. Yani erişimlerini kısıtlarlar ve onları görünür olmak için sürekli reklam harcaması yapmaya zorlarlar. İşte tam olarak bu ve Barter sistemi bu çürüme sürecinin mükemmel bir yakıtı haline geliyor. Anlıyorum. Yani algoritma sürekli değişiyor, organik erişim düşüyor ve influencerlar görünür kalabilmek için adeta bir hamster gibi çarkın içinde daha hızlı koşmak zorunda kalıyor. Daha sık, daha çok içerik, sürekli bir üretim baskısı... Bu da onları tükenme noktasına getiriyor. Kaynaklarda bu duruma toksik dayanıklılık deniyordu sanırım. Evet, toksik dayanıklılık. Kötüleşen şartlara rağmen sistemde kalmak için kendilerinin nasıl zorladıklarını anlatan bir terim bu. Ve markalarda bu artan rekabeti ve çaresizliği sonuna kadar kullanıyor. Sana para veremem ama bedava ürün verebilirim teklifi erişimi düşmüş bir influencer için reddedilemez hale geliyor. Kesinlikle. Bu çürüme süreci aynı zamanda mahremiyetin de tamamen metalaşmasına yol açıyor. Doğum, hastalık, evlilik gibi en özel ve mahrem anlar bile... ...sponsorlu içeriklere, bartır anlaşmalarının bir parçasına dönüşüyor. Bir bebeğin doğumu bir bebek bezi markasının sponsorluğunda duyurulabiliyor yani. Maalesef. Kamusal alandaki o en temel güven duygusu ticari çıkarlar için manipüle ediliyor... Siz samimi bir tavsiye aldığınızı sanırken aslında soğuk bir ticari takasın son halkası oluyorsunuz. Bu ekonomik sömürü kısmı bile yeterince rahatsız edici. Ama kaynaklarda geçen bir ifade beni daha da sarstı. Bilişsel özelliğin çöküşü. Bu kulağa bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi geliyor. Ne demek bu tam olarak? Kendi düşüncelerimiz üzerindeki kontrolü kaybediyoruz? Evet. Bu işin belki de en karanlık ve en az konuşulan yüzü. O kullandığımız platformların arayüzleri, yani o sonsuz kaydırma ekranları, aniden beliren bildirimler, bunlar masum tasarımlar değil. Değil mi? Birinçli olarak yapılıyor. Bunlar beynimizin ödül ve dikkat mekanizmalarındaki zayıflıkları sömürmek için, nörobilim ve davranış psikolojisinden faydalanılarak tasarlanmış bilişsel tuzaklar. Amaçları çok net. Dikkatinizi yakalamak. Analiz etmek ve en yüksek teklifi verene satmak. O meşhur dopamin döngüleri. Her beğeni, her bildirim beyne küçük bir ödül sinyali gönderiyor ve bu da bizi bir sonraki doz için sürekli geri dönmeye teşvik ediyor. Tıpkı bir kumar makinesi gibi. Benzetme hiç de abartılı değil. Bu değişken ödül mekanizmaları gerçekten de kumar bağımlılığına benzer nörolojik tepkiler yaratıyor. Bir sonraki kaydırmada karşınıza ne çıkacağını bilmemenin belirsizliği sizi ekrana kilitliyor. Sonuç olarak da kendi dikkatiniz üzerindeki kontrolü kaybediyorsunuz. Yavaş yavaş neye ne kadar süre bakacağınıza artık siz değil, sizi sizden daha iyi tanıyan algoritma karar veriyor. Bazı hukuk teorisyenleri bu durumu artık bilişsel saldırı veya zihinsel mülkiyete tecavüz gibi çok ciddi terimlerle nitelendiriyor. Zihinsel mülkiyeti tecavüz. Bu çok ağır bir suçlama. Çünkü neye dikkat edeceğinize siz değil, platformun ticari hebefleri karar veriyor. Bu, düşünce özgürlüğünüze doğrudan bir müdahale. Peki ya influencerlar? Onlar bu sistemin hem uygulayıcısı hem de en ağır kurbanları gibi duruyor bu durumda. Onlar için durum çok daha ağır. Kaynaklar bu durumu sürekli öz gözetim hali olarak tanımlıyor. Kendi değerlerini ve kimliklerini... Sürekli değişen beğeni, izlenme gibi dışsal metriklere endeksliyorlar. Bu da kronik bir anksiyeteye ulaşıyor olmalı. Kesinlikle. Anksiyete, tükenmişlik sendromu, gerçek benlikleriyle o dijital platform için yarattıkları mükemmel persona arasında derin bir yabancılaşma yaşıyorlar. Peki denetim? Bu kadar devasa bir sistemin hiçbir denetimi yok mu? Mesela içeriklerde gördüğümüz... O hashtag reklam veya hashtag işbirliği etiketleri bu sorunları çözmüyor mu? İşte bu etiketlerin aslında bir tür şeffaflık tiyatrosu olduğunu savunanlar var. Şeffaflık tiyatrosu mu? Evet. Şuna benziyor. Aldığınız bir ürün paketinin üzerinde kocaman harflarla şekerli yazıyor. Bu bilgi doğru ama içinde ne kadar endüstriyel şurup olduğunu, vücudunuza ne yapacağını söylemiyor. Sadece yasal zorunluluğu yerine getiriyor. Aynen. Bu etiketlerde bir şeyin reklam olduğunu söyler evet ama o etiketin arkasındaki sömürü mekanizmasını, emeğin nasıl güvencesizleştirildiğini, sizin verilerinizin nasıl kullanıldığını veya algoritmanın sizi o içeriği görmeye nasıl manipüle ettiğini asla açıklamaz. Anlayın yani bir tiyatrodan ibaret ve tabi işin bir de kara kutu meselesi var. Platformlar algoritmalarının nasıl çalıştığını ticari sır gerekçesiyle kimseyle paylaşmıyor. Tam olarak bu da onları, kaynakların deyimiyle, hesap vermeyen, gizemli düzenleyiciler haline getiriyor. Devlet benzeri yetkiler kullanıyorlar. Bir hesabı bir gecede kapatabiliyorlar. Görünürlüğünü gizlice kısıtlayabiliyorlar, yani shadow banking yapabiliyorlar. Ama bu kararlara karşı itiraz edebileceğiniz şeffaf bir mekanizma yok. Demokratik hesap verebilirlikleri sıfır. En endişe verici olanı ise belki de bu algoritmaların toplumsal etkileri. Etkileşimi arttırmak için bilinçli olarak öfke ve kutuplaşmayı körükleyen içerikleri öne çıkardıklarına dair çok güçlü kanıtlar var. Evet bu kanıtlanmış bir durum. Facebook'un kendi iç araştırmalarında bile bu defalarca tespit edildi. Bu platformların sadece tarafsız bir aracı olmadığını toplumu aktif olarak şekillendiren politik aktörler olduğunu gösteriyor. Ve bu durum güven gibi en temel insani değerinde metalaşmasına yol açıyor. Kesinlikle. Siz bir influencer'a samimi olduğu için güvenirsiniz ama bu güven markalara kiralanan, paraya çevrilen bir mülke dönüşüyor. İnsan ilişkileri etkileşim oranı gibi pazarlama metriklerine indirgeniyor. Bugünkü yolculuğumuzda masum görünen bir ürün takasıyla başladık ve dijital emeğin sömürüsüne, Bilissel özertliğimizin tehlikeye atılmasına ve hatta toplumsal kutuplaşmaya kadar geldik. Evet, bayağı bir yol kat ettik. Görünen o ki, ücretsiz platformların arkasında Christian Fuchs'un tabiriyle en değerli varlıklarımız olan zamanımızı ve dikkatimizi sömüren, ustaca tasarlanmış bir kandırmaca düzeni yatıyor. Evet ve kaynakların sunduğu çözüm önerileri, sadece etiketleme gibi kozmetik adımların çok ötesinde... Yapısal reformlar talep ediyor. Algoritmik hesap verilebilirlik mesela. O kara kutuların açılması yani. Evet, bağımsız denetçilere, araştırmacılara açılması, dijital emeğin fair work yani adil çalışma ilteleriyle tanınması, adil ücret, adil sözleşmeler gibi en temel haklara kavuşturulması gerekiyor. Ve sanırım en önemlisi o nöro haklarımız. Kesinlikle bilişsel özertliğimizin, zihinsel bütünlüğümüzün yasal olarak korunması gerektiği savunuluyor. Yani tütün ürünlerine veya kumarhanelere getirilen kısıtlamalar gibi bu platformların bağımlılık yapıcı tasarım unsurlarının da yasal düzenlemelere tabi tutulmasından bahsediyoruz. Bu gerçekten çok radikal bir adım olurdu. Kesinlikle. Ve size üzerinde düşüneceğiniz son bir soru bırakalım. İncelenen kaynaklar nihai mücadelenin dikkati Alınıp satılan bir meta olarak değil, tıpkı temiz hava veya temiz su gibi korunması gereken bir kamu malı olarak yeniden tanımlamak olduğunu öne sürüyor. Dikkat, bir kamu malıdır. Çok güçlü bir fikir. Bu analizi dinledikten sonra sosyal medyada gördüğünüz bir sonraki işbirliği etiketli içeriği aynı gözle bakabilecek misiniz? Ya da daha önemlisi kendi ekranınıza bir sonraki bakışınızda orada harcadığınız her dakikanın, her beğenin aslında kime hizmet ettiğini ve sizin dikkatinizin gerçek değerinin ne olduğunu sorgulayacak mısınız?